Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi emma ba'd. Şimdi bir soru geldi. Diyor ki Hazreti Adem'le ilgili soru soruyor. Hazret Adem nasıl yaratıldı? Nerede yaratıldı? Cennette mi yaratıldı? Nasıl indi? Neden yaratıldı? Hata işledi nedir? Çocuklar nasıl evlendi? Evet. Evet bu önemli bir soru arkadaşlar. Her insan, her musulman bilmesi lazım. Çünkü bu bizim babamızdır Dünya buradan başlamış İmtihan tarlası Hazreti Adem babamızdan yaşamış Bunu bilmemiz lazım Bir de bu konuda bir çok uydurma, uyduran, u, u, Uyduruk hadisler var Rivayeler var Bunları hepsini ayırt etmemiz lazım Doğru ehli sünnette Bizim kaynaklarda ne geçiyor Hazreti Adem Onları bir kısacası anlatacağız İnşallah burada Bu Böyle kapsamlı olacak da bu bir 5-6 soru var Hazreti Adem'den ilgili. Hepsini kapsar inşallah bu arada da bir şey unutmarız. Unutsak da Allah bize e, zihnin açıklığı versin de hatırlayıp bir daha cevaplarız inşallah bunları. Şimdi Allah Subhanahu Teala Hazreti Adem'i yaratmadan önce e, melek e, yerden toprak aldırdı. Her yerden, her yerin her parçasından bir toprak kaldırdı, O topraktan hamur gibi e, çamur oldu. O da bekletildi. Senelerce bekletildi. Bazı rivayelarda bin sene, beş yüz sene bekletildi. Ondan sonra Allahu Teala kendi eliyle zatına yakışan kendi eliyle ayette geçtiği gibi Hazreti Adam'ı yarattı. Yarattı, şekil verdi. Ondan da sonra bıraktı. Bu arada da melekler de Görüyorlar. Yani Hazreti Adem allah Teala Yarattı ee, Bu arada İblis e, O kadar abid O kadar e, itaatkar Bir Allah'ın kuludur e, Melek seviyesine kadar Çıkmış cennete giriyor Çıkıyor neden çünkü Allah'a çok Yakın olan kuldur Allah'a yakın Olan kul e, Manevi ve maddi Allah'a yakın olur Cennet, i̇blis de cennete de giriyor, giriyor meleklerle Ondan sonra iblis çok meraklıydır Her zaman aklını e, kullanıyordu Meraklıydır Allah'ın işine e, aklını kullanıyordu Niye böyle oldu filan soruyordu Ondan dolayı Hazreti Adem'i yaratırken İblis gelirdi Hazreti Adem'in e, içi bakıyordu boştur Hatta ağzından girip mahatından çıkıyordu Hazreti Adem'in bazı rivayetlere göre Burada iblis diyordu bu e, yarattığı Allahu Teala bu, bu insanı e, e, melekesi zayıf olur. İradesi zayıf olur çünkü içi boştur. Oradan işte oradan iblis ne yaptı? E, kafası karıştı bu sefer Allah'ın işine emrine karşı geldi. Neden geldi? Dedi bu zayıftır bu insan. Çamurdan yaratılmış. Ben ataştan yaratılmıştım nasıl suçre ederim? Allah'ın emrine karşı geldi. Tam da karşı gelmedi. Sadece soru sordu. Allah onu ne yaptı? Rahmetinden attı. Çünkü aklının yerini değiştirdi. Akıl asıl Allah'ın hikmetleriyle iştigal olması lazım. Allah'ın emirlerini nedenleri sormaya hakkı yoktur insanın. Hazret Adem'e Allahu Teala ne yaptı? Kendi ruhundan üfledi. Aynen rivayette Kur'an'da geçtikçiydi. Hazret Adem'e kendi ruhundan üfledi. Hazreti Adem'e üflerken Hazret Adem canlandı. Çamur iyidir, canlandı. Canlanırken apşırdı. Apşırırken Hazreti allah Allahu Teala dedi diye ona Elhamdülillah. Hazret Adem de dedi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Teala de dedi Elhamdülillah. Oradan işte bu Elhamdülillah apşırma kalmış. Apşırma onun için faydalıdır. Çünkü insanın kalbi, ruhu tezeleniyor. Bil fiil, apşürme güzel bir şeydir. Ee, şeyin aksidir. E, esneme, e, tezavup. İnsan esniyor, tembelliktir o. Allah Teala onu sevmez. Şimdi Hazret Adem'i yarattığında e, boyu Hazret Adem'in sahih rivayette geçtikleri gibi 60 arşındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazret Adem 60 arşın yaratıldı. Öyle yere de indi. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra insanoğlu küçülür küçülür hatta bizim e, durumumuza gelir ve öyle de devam eder. Böyle kalır. Bundan daha fazla küçülmez boyu. Böyle de devam edecektir. Bu Allah'ın hikmeti gereğidir. Şimdi Hazreti Adem'i allah Teala cennette yarattı. E, i̇şte bir de meleklerden bir tartışma oldu. Melekler dediler ya Rabbi sen bunu yarattın ee, yer üzerinde e, Allah-u Teala dedi meleklere ben Ay, Bakara şurasında geçtiği gibi ben yer üzerinde e, Şey yaratacağım insan yaratacağım Dediler ya Rabbi sen yaratırsın Bundan önce kan döküldü yer üzerinde e, Şimdi bunlar bir daha Kan dökülür Allahu Teala dedi ben bildiğimi siz bilemezsiniz Melekler Nereden alimler diyorlar bildiler bundan önce Bundan önce e, Bazı rivayetlerde geçiyor Allahu Teala Cinleri yarattı e, Yer üzerinde Cinler de mükelleftiler Onlar ne yaptılar İşte katil yaptılar Birbirleriyle savaş yaptılar Kan döküldü ondan sonra Allah-u Teala onlara, e, azap verdi Yer üzerinden onları kaldırdı Melekleri gönderdi Onları yer üzerinden e, aldırdı Onun için cin yer üzerinde Yaşamaya epeşker yaşayamaz Gizli yaşayacaktır Şu anda da öyledir gizli yaşayacak insan oğlunun gölgesi altında yaşar ama direkt hayatta medeniyet kuramaz. Şimdi Hazreti Adem'e Allah Teala ne öğretti? Esma Bütün isimleri öğretti. Meleklere söyledi Allah Teala, ey melekler dedi bu isimleri söyleyin bana. Dünyadaki isimleri Olar dediler ya Rabbi bizi öğretmemişsin Biz sadece öğrettiklerini biliriz O zaman Hazreti Adem'e Dedi sen söyle ya Adem Hazreti Adem de tek tek saydı Bu ağaçtır bu daştır bu dağdır bu sudur Bu yemektir bu meyvanın adı Budur filandır Ondan dolayı Allah Teala dedi Bak benim hikmetim Bu rivayet niye nakl oluyor ay ayette bize Bu rivayetten biz Çıkarttığımız şey nedir Allahu Teala Her şeye kadirdir hikmeti Allah bilir biz bilemeyiz biz hikmet sorsak iblisin durumuna düşeriz Allah korusun. Hikmet soramayız. Aa, Allah hikmeti söylemişse, istinbat etmişsek biliriz ama bilmesek hikmet nedir biz sadece diyoruz. E -a -a ve sadakna, ve Eşittik, itaat ettik. iman ettik, tasdik ettik. Mümin'e bu yakışır. Hazret Adam Allah Teala yarattıktan sonra Hazret adamı cennete bıraktı. Ondan sonra Hazret Adem yalnız sıkılıyor. Orada melekler var. Cennet cennet adı cennet. Her nimet var içinde ama sıkılıyor. Yalnızdır. Yani e, e, kendisinden bir şey yoktur. Ondan dolayı Allahu Teala'dan dua etti. Yalnızım ya Rabbi. Uyudu. Uyurcan Allahu Teala Hazret Havva'yı kendi kaburgasından yarattı rivayete göre. Hadisteki geçtiğinden göre. Kalktı vakti Hazret yanında bir Kadın oturmuş. Sen kimsin dedi? Dedi ben Havva. Beni Allah senin için yarattı. Hazreti Adem o oldu? Hoşnut oldu. Yani bir kendisinden bir ins. Bir de kadın olarak. allah Teala diyor bunu Havva'yı yarattım. Sene çiniz birbirinize aranızda bir sevci bağda koydum. O sevci bağı bugüne kadar elhamdülillah kadın erçeğin arasında devam ediyor. O sevci bağı olmasaydı nesil olmazdır. Nesil tükenirdir. O sevci bağı için insanlar çocuk yapıyorlar, evleniyorlar. Yoksa o sevci bağı olmasaydı kimse mecbur değildir. Hiç hiç hayatına dalardır. E, nesil tükenirdir. O sevci bağı bugüne kadar devam ediyor. Şimdi Hazreti Adem cennette yaşıyor. allah Teala dedi Adem senle Havva hanımın bu cennette yaşayın. İstediğiniz gibi cezin dolaşın. Ama yayın için. Ama sadece imtihan gereği bir ağacı var. Bu ağaçtan yemeyin. O ağaç nedir? Şert değil. Bazı insanlar uğraşıyorlar. Bu ne ağacıydır? Elmaydır filan. Buna gerek yoktur. Bunun aslı da yoktur. Ne ağacında olduğu hiç bize sahih rivayetten gelmemiş. Çünkü onu bilsek bilmesek önemli değil. O son bir ağaçtır. Sadece imtihandır. Buna yaklaşma. Yaklaşsan ne olur? Benim emrime muhalif gelirsin. Şimdi Hazret Adem aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Yaklaşmıyor. Cennette yaşıyor. Çende hava ile beraber. Bu arada da e, oğların avratları yoktur. Yani normal yaşıyorlar. Avrat mekanları izhar olmamış. İzhar olmamış. Yani normal yaşıyorlar. Bu arada şeytan geldi. İblis bu arada Allah'a karşı geldi. Sücde yapmadı diye kavuldu cennetten. Allah'ın rahmetinden kavuldu Kavuldu gitti Cennete giremiyor Şimdi ce bu sefer iblis Ne yaptı? Hazret adamdan intikam almak için onun yüzünden Allah'ın rahmetinden kavuldu İstiyor adamı da ne yapsın? Kendisiyle beraber çeksin yanına Bu sefer ne yaptı? Vasvasa yaptı Hazret adamı vasvasa yaptı Hazret Adam'e işlemedi vasvasa Bu sefer ne, ne yaptı? Gitti Anamız Havva'ya vasfasa yaptı Kadın da duygusal olur yapı gereği İşte dedi bu ağaçtan Yeme, Yememenin sebebi çünkü Ebedi kalacaksınız e Zaten ebedidiler orada biliyorlar bunu da Ama nedir vasfasa nefis Hazret Havva da geldi Hazret Adama işte böyle yaparım Böyle yaparım böyle yaparım böyle. Birden gaflata düştüler Birden gaflata düşerken ne oldu Yediler ağaçtan O arada ne oldu yediklerinde avratları izhar oldu çıktı dışarı Çıkarçan bir baktılar avratları çıktı o zaman ne yaptılar utandılar fıtrat gereği bilmiyorlar ama fıtrat gereği uzandılar ne yaptılar sağdan soldan cennetin ağaçlarının yapraklarından koparttılar avrat mekanlarını sitrettiler o zaman anladılar ki Allahu u Teala'ya muhalefet ettiler bundan sonra ne oldu tövbe ettiler Allah Teala da tövbelerini kabul etti. Hazret Adama tövbe nasıl tövbe edersin öğretti. Ve faalleme Adem el kelimatun Bir kelimeler öğretti. O da tövbe İşte istigfarla dersin ve tövbe etti. Hazret Adamı Allah Teala affetti. Şimdi burada bir soru var. Hazret Adem hata yaptı, İblis de hata yaptı. Farkları nedir bu iki hatanın? Hazret Adem'in hatası unutarak yaptı. Raflata geldi nefsine uydu. Allah'ın emrine karşı olarak değil. İblis nedir? Akıl mantık yürüttü. Karşı geldi ya Rabbi dedi. Nasıl ben sücde yapayım? Onu çamurdan yarattın. Çamur zayıf bir şeydir. Ben ataştan yarattım. Ben çok güçlüyüm. Burada ne oldu? Allah Teala onu rahmetinden kavdi ebedi. Hazret Adem'i affetti. Affı da üslubunu da şeyini öğretti Allah Teala Hazret Adem'e. Burada Hazret Adem'e, burada bir şey daha var. Arkadaşlar soruyorlar tabi. Soruda da gelmiştir. İblis nasıl cennete girdi? Bu rivayetlerde nasıl girdi? Sahih hiçbir rivayet yoktur. Nasıl girdi? Mesela diyorlar ilanın karnından girdi. İlanın ağzına girdi. İlan girdi. Ondan dolayı Allah ilana ceza verdi. Bunlar zayıf rivayetler. İsrailiyetler. Bunlara fazla ehl-i sünnet yer vermemiş. Ama bir sükül cirdi ama e, Allah'ın hikmeti gereği tabi Allah'ın izniyle bunlar oluyor. Çünkü Allahu Teala bu dünyayı yaratmış bir sebep de koymuş bu, bu dünyayı yaratmak için. Allah'ın hikmeti gereği iblise de öyle bir cüz'ü irade vermiş ki cirsin içeri bu fitneyi e, sebep olsun. E, Vasvasayla cirdi, görünmeden cirdi, kalbene vasvasa saldı iblis. Çünkü iblisin bu mahiyeti var bu iradesi var. Yani görünmeden sinsidir. Cirdi. Bu da gayiptir. Yani bunu biz geybe e, şey yapmamız lazım. Her şeyi bilmemiz şart değil. Bize geyipten ne haber verildi ona inanırız. Vermediğini Allah'a bırakırız. Bunun cevabını kıyamet gününde muhakkak biliriz. Ama şu anda bilmiyoruz. Nasıl cirdi cennete? Bunun hiçbir sahih rivayet yoktur. Ondan sonra şimdi Allahu Teala Hazret Adem affetti ama affırda bitmedi. Bir de muhalefet var. Allah'a emrine muhalefet gel. Tamam Allah seni affetti ama bu affın cereyi nedir? Çünkü Allah Teala sözünde haşve kefe en sözünde sadık duran odur. Ne dedi Allah Teala? Be, bunu bundan yeme. Yedi o zaman bunun cezası var. Cezası nedir? Hazret Adem affetti ama ceza kaldı. Aff başka ceza başka. Ceza dedi ehbıtta minha jamiyan bazıkum libağzın adu innashahdedi cennetten Adam ve İblis hepiniz asmandan inersiniz arkadaş ha Hazret Adam burada da bir sorulara geçiyor Hazret Adam hangi cennette yaşadı hangi cennette yaratıldı bir az ihtilaf olmuştu ama Cumhurun kavli racih olan ehli i Hazret Adam yaşadığı cennet Cennetül Khultur Ebedi bizim girdığımız inşallah Müslümanların, muvahidlerin girdiği cennettir. Allah Teala orada Adem'i yarattı. Ve ora bir de biz döneceğiz. Hazret Adem de dönecek Allah'ın cennetine. Hazret Adem bu arada ne oldu? İndi. İblis de samadan kavuldu. Samaya çıkamaz artık. Kavuldu nereye? Yere. Hepiniz inin birbirinize ahirete kadar düşmansınız. Kim düşmandır? İblis Adama, e, İblis'in zürriyeti Adem'in zürriyetine. Ama İblis'in bir avantajı var, İblis kendisi Allahu Teala'dan dedi madem beni kavdun, beni bak Adem allah Teala'dan dua etti dedi beni affet, Allah affetti kelimeler öğretti ona nasıl affedilir. İblis af dilemedi ne dedi? İnat, inadı. Devam ettirdi. Ne dedi ya Rabbi dedi Fırsandı vardır. Belki tövbe etseydi Allah felerdi onu. Ne dedi? Dedi beni öldürme. Bekle ebedi. Ne zamana kadar? Dünyanın sonuna kadar. Allah da dedi sene de verdim. Buradan çıkıyor arkadaşlar. Buradan çıkıyor ki Allah kerimdir. Her istediği kulun cevabını verir. Bak çafirin de rızkını verir. Çafir Allah'a çifrediyor. Allah'ın Allah dünyasında yaşıyor. Semasında yaşıyor. Suyunu içiyor. Yemeğini yiyor. Allah onun rızkını veriyor. Cafer'in Allah kerimdir, mutlak kerem sahibidir. Ne istesen verir. Ondan dolayı alimler de kul elini kaldırdı havaya Allah boş göndermez elini. Hikmeti gereği zamanında mekanını Allah seçer isticabesini. Onun için biz, biz bize ne kalır? Bize kalır Allah'tan isteyelim sadece. Kâfir istiyor, iblis istiyor Allah Teala icap ediyor. Fa onun için bir Müslüman her zaman Allah'u u Teala'dan dua etmesi lazım. Hatta Resulullah diyor, ayakkabının bahı kopsa Allah'tan iste. Allah'tan dua ile Her şeyi, en küçük meseleyi küçümseme. Her şeyi dön Allah'a. Her meselede dön Rabbil Alemine. En önemli mesele budur işte. Ondan dolayı iblis allah Teala cevap verdi. İsticabet de ahirete kadar kalacak. İblisin avantajı nedir? Hazret adam babamız ibliseyi tanıyordu ama o, o vefat etti. İblis kalmış. İblis dünyanın sonuna kadar kalmış. oğlunun bütün zayıf noktasını bilir, bütün taktikini de bilir. Ne yapar? Zamana, mekana göre de İblis taktik değişir. Havantacı budur. Ama Allahu Teala adam öldüyse adam oğlularına başını boş bırakmadı. Her zaman peygamber gönderdi. Hazret adamın risalesini Son peygambere kadar tecdid etti, yeniledi. Son, son son peygamberden sonra peygamber yoktur. Ne oldu? Peygamberlerin varisleri var. Peygamber değiller ama peygamberin ilmini taşıyanları var. Onlar da nedir? Ulama'dır. Alimlerimizdir. Kıyamet gününe kadar da de devam edecektir. Hicret insanoğlunun üzerine kalkmış. İblis bir avantajı var insan oğlunun, adam üzerine. Görünmüyor, sinsidir, kanımıza kadar girer, içimizde dolaşır, fiçrimizi vasfı eder. Ama insan oğlu görünmeyen bir düşmanla nasıl savaş edecek? Allah yardım etsin. Etsin. Evet etmiş Allah yardım. Nasıl etmiş? Bize daha güçlü onun silahını iptal eden bir silah vermiş. O da nedir? Allah'a sığınmak. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm dedin. İş bitti. Ama laf cereyi değil. Bizim e, avamın dediği gibi inşallah olur. Bular gibi değil. İnanarak, kalpten çıkarak inşallah e, e, istiade yapacaksın. Allah'a sığınarsın. İnanarak Allah'a sığınarsın. Seni Allah'tan başka kimse kuruma, kuruyamaz. Buna inanarak Allah'a sığınacaksın. O zaman ne olur? allah Subhanahu Teala seni hakkıyla iblisten kurur. Sonra allah Teala biz görmüyoruz onu, görüyor bizi. Yemeğimizden yiyor, içiyor, e, elbisemiz sorar için bizim avratımıza bakıyor. Bak allah Teala bir kelime öğretmiş bize. Dedin onun bütün pili bitiyor. Bütün cüzü bitiyor. Nedir? Bismillah. Yemek yerken desen Bismillah, iblis seninle yemez. Bismillah demedin seninle yemen yer. Yani en baş düşmanına yemeğine buyurun diyorsun. Bunu akıl mantık çare değil. Onun için bismillah'ı unutmamamız lazım. Suyu içerken demesek bismillah içer bizimden suyu. Eve girerken bismillah dedik dışarıda kalır eve giremez. Bismillah demesek o akşam bizimle uyur. Onun için bu tedbirleri Allahu Teala bize Hazreti Adem'e öğretti. Hazreti Adem'den sonra bütün peygamberler, bizim peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Bu tedbiri elden bırakmayarım, düşmanımıza karşı. Sonra Hazret Adem'den iblis kisi de yerendi başladı düşmanlık. Şimdi iblis kime düşmanlık yapacak? Hazret Adem'e. Hazret Adem artık yapamıyor, işlemiyor düşmanlığı. İblis başı boş kalmış dolaşıyor. Kendi adamlarından atba topluyor. İ cinleri sapıtıyor. Başka Hazret Adem'e işlemiyor. Havaya da işlemiyor artık. Çünkü onlar derslerini aldılar artık onlara işleyemiyor. Bu arada Hazret Adem yere inerken bir rivayete göre Hindistan dendi, Bir rivayete göre e, ayrı ayrı indiler. Hazret Havva Cidde'de indi Mekke'de. Hazret Hindistan dendi. Sonra gö, gö, birleştiler Arafat Dağı'nda. Ondan dolayı orada insanlar gidip Arafat'ta e, duruyorlar. Bu bir, bir şekil rivayettir. Ne nef edebiliriz bunları? Ne de kesin olarak diyoruz. Ama bu önemli değil. Neredenseler önemli değil. Önemli olarak yere indiler. Yani haydi bildik Hazret Adam Mekke denmiş. Ne olacak? Hindistan denmiş. Ne değişir? Bir şey değişmez. Sadece bu önemlidir bizim için. Yere indi. Yere inerken Hazret Adam cennette alma biş aksıma düş. Elini yapıyor böyle elma geliyor. Böyle kuş eti geliyor. Böyle rızık geliyor. Ama bu, dünyaya geldi yemek yok. Ne yapalım? He? Cibril aleyhisselam ac, ac, acıttı. Ne yapacağız? Cibril aleyhisselam geldi. Allah'ın rahmeti gereği. Başını boş koymuyor kulunun. Dedi ey adam. E, Allahu u Teala seni emrediyor. Cennetten bazı meyvelerin tohumlarını getirdi Cibril aleyhisselam. Yerde ekeceksin bunu. E, yeri e, döşüreceksin. Ekeceksin. Ekeceksin. Ondan sonra biçeceksin Yiyeceksin Böyle hayatını temin edeceksin O bir sığır da indi Cennetten bu sığırdan da ne yaparsın Yeri kazacaksın Şey vuruyorlar çiftçiler yeri kazıyorlar Deviriyorlar böyle ondan sonra buğdayı sepiyorlar Tohumu sepiyorlar ondan sonra yağmur su Ondan sonra bitkiler Hazret Adam ne oldu Yeri dövüşüyor kaldırıyor Terledi yoruldu Takatı kalmadı Nedir bu ay Cibril dedi aleyhisselam Cibril'e. Cibril aleyhisselam dedi. Evet artık senin hayatın dünyada böyle olacaktır. cennet öyle değildir. Dünyada yani çaba göstererek yiyeceksin böyle. Yoktur cennet gibi hazır. Hazret Adem ne dedi? Amenna ve saddakna. Şükretti. Ne yaptı? Devam etti. Yedi. Şey yaptı. içti e, Ekti. Biçti. Yedi. Ondan sonra e, bunların çocukları oldu. Ekiz doğdu sahih rivayete göre. Bir ekiz doğdular. Bir kız bir oğlan. Sonra bir ekiz doğdu. Bir kız bir oğlan. allah Teala bunları ne yaptı? Kalktı. E, bu karındaki kızı o karındaki e, erçekle evlendirdi. Bunu da bunuyla, yani böyle tersine. Çünkü aynen karında olmuyor. Tersine evlendi. Habil'den Kabil'in meselesi sonra çıktı ortaya. Çünkü şeytan babaya Hazret Adem'i vasbasa yapamıyor. Ne yaptı? Oğullarını yaptı. Bilirsiniz Habil'den Kabil bir, bir, birini öldürdü. Ondan sonra oradan ne oldu? Fitne çıktı. Oradan şeytan bildi. Adam oğulları zayıftır. Başladı bunlara vasbasa yapmaya. Bugüne kadar bu vasbasa da devam ediyor. Evet. Şimdi e, Hazret Adem ee, ne kadar yaşadı ee, bir, bir, sahih rivayete göre Allahu Alem bin sene bin sene yer üzerinde yaşadı ondan sonra öldü Cibril aleyhisselam onu yakadı ee, cennetten onu için e, şey getirdiler hanut dedikleri bu böyle e, ölünün çefenine canını sürüyoruz ee, güzel kokular e, güzel e, bitkilerden e, güzel e, sabunlar Cibibele, ondan e, yakıldılar, Hazret Adem'i cömdüler. Ondan sonra zürriyeti devam etti. zürriyeti devam etti Hazret Adam'ın. E, Hazret Adam nedir peygamberidir. Peygamber nedir nebidir yani. Nebidir? Hazret Adam'dan sonra binlerce sene böyle tevhid devam etti. Ama ne oldu? İblis hep çalışıyor. Hep çalışıyor. Ufak tefek arızalar çıkartıyor ama genelde şey oluyor. Ta Ondan sonra böyle devam etti. Hatta öyle ifsad oldu ki öyle ifsad oldu ki yer üzerinde tabi binlerce sene sonra binlerce sene sonra ifsad oldu. İfsad olurcan Allah-u Teala kim gönderdi? Hazret Nuh'u gönderdi. Hazret Nuh'te nedir? Nebidir ama rasuldur. Resuldan nebinin farkı nedir dedik? Nebi Allah'ın emirlerini getirir kendi kavmuna öğretir. Resul nedir? Resul Allah'ın emrini getirir, müstakil bir emir gelir ona, bir teşri şeriat gelir. Ondan dolayı ondan sonra da bu ümmetine tebliğ eder. Mücellefsin tebliğ etmekle. Nebi mükelleftir ama nedir e, sağına soluna e, anlatır ondan dolayı hazret adem nebidir peygamberdir ama elçi değil İlk elçi kimdir hazret nuh aleyhisselam ondan sonra peygamberler böyle devam etmiş hatta en sonu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebilere gelsek en güçlüsü dedik adem aleyhisselam sonra resulların e, de en bu nebilerin, resulların aralarında faziletliler de var. En faziletlileri kimdir? 5 tanedir Ülül azim, Hazreti Nuh ilk resuldur çünkü. Sonra Hazreti Adem, ee, Hazreti Nuh, sonra Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim nedir? Peygamberlerin babasıdır. Hazreti İbrahim peygamberlerin babasıdır. Hazret İbrahim'den sonra bütün peygamber Hazret İbrahim'in soyundan gelmiş. Peygamberimiz de Muhammed İbni Abdillahil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o da dahil. Hepsi nereden gelmiş? Hazret İbrahim'in soyundan gelmiş. Ondan sonra e, Ulül Azim kimlerdir? E, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin sayısına gelirken Sahih bir rivayet yoktur ama bazı hadisler var. Çoktular. Çok çoktular. Ama tam sahih rivayet olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Bir de bunun bir, bir şey bize, bil, bilsak sayılarını bir şey bize ifade et, etmez. Ama çoktular. Ama Resul peygamberlere göre daha azdır. Peygamber daha çoktur. Resul daha azdır. Nebi daha çoktur. Resul daha azdır. Çünkü Nebi bir köye de bazen Nebi gelir. Bir, on kanalık bir çöğe nebi gelir. Mesela nebi ne gelir? Eski Resul'un dinini ne yapar? İşte mesela eski Resul Resul vefat ettikten sonra o çöyde, o, o yürede Resul'un dini ne oluyor? Bozgunluğa uğruyor. Şeytanın vasıtasıyla değiştiriliyor. Bidat giriyor. E, tevhid bozuluyor. Şirk giriyor. Allah-u Teala bir nebiye ilham ediyor. E, vahiy veriyor. O vahiy nedir? İşte diyor ey kulum seni seçtim Doğru Resul'un dini budur Bunu anlat o da çöye bunu anlatıyor Onun için Nebi'nin görevi e, Anlatmaktır düzeltmaktır Ama Resul nedir Yeni bir teşri getiriyor yeni bir Yani Hz. Musa Yeni bir teşri getirdi Kendine has Hz. İsa kendine has Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine has Bir teşri getirdi Evet arkadaşlar Hz. Adem aleyhissalatu vesselamın Hayatı kısacası aldığımız dersler bulardır. Bu kadar oldu. Soruların dibinde bir şey var. Hazreti Adem diyor ki Allah Teala Hazreti Adem'i yaratırken cennette o çamurdan biraz kaldı. O çamurdan hurma ağzını yarattı. Bu rivayetler arkadaşlar böyle rivayetler çok var. Ama bunların hiçbirisinin aslı yoktur. Allahu alem. Aslı olmadığı için biz bunlara inanmıyoruz yani. Ama Allahu Teala Allah-u Teala kendi eliyle Hazret Adem'i yarattı. Kendi rühünden Hazret Adem'e verdi. Ondan dolayı Hazret Adem yer üzerine indirildi ve yerde gömüldü ve inşallah kıyamet gününde de kalkacak insan gibi ondan sonra cennete girecek bizim bütün insanlığın babasıdır. Burada Hazret Adem'in aleyhissalatü vesselam'ın kıssası da bu kadar. Ee, Allah Teala hepimizi Hazret Adem'in ve bütün peygamberlerin ve Resulümüz'in sallallahu aleyhi ve sellem izinde gitmeyi nasip eylesin. Olardan beraber cennette cennette de değil arkadaşlar himmetimiz yüksek olsun. Cennetin en yüksek yerinde Firdevş-i bizi onların meclisine nail eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.